Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ala abdihi ve resulihi nebine Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'ina emma ba'd. Bugün 7 Şubat 2014 Cuma, ah Cuma evet, ee, İbn-i Hüseymi'nin Vaz şerhine tarihler derslerimizin 18. dersi. Birkaç sayfadan, birkaç sayfa geriden başlıyoruz ki kopukluk olmasın. Sayfa numarası 121. 121. Birinci baskı elimizdeki kitap. ikinci baskısı zaten yapılmadı ama ileride yapılır diye şimdiden söylüyoruz. Ee, sayfa 121. Evet okuyalım. İslam İbni Teymiye Rahimallah der ki fe innehu a'lemu binefsihi ve bi gayrihi ve astaku qilen ve ahsenu hadithen min khalqihi. Şüphesiz ki o hem kendi zatını hem de başkasını en iyi bilendir. Onun sözü Yaratılmışların sözünden daha doğru ve daha güzeldir. Evet, şimdi şer. Evet. Allame Allame İbnü's-Seymin Rahimullah Allah diyor ki müellif bunu Allahu Teala'nın sıfatları ve diğer konular hakkındaki kelamının delalet ettiği bilgileri kabul etmenin vacipliğine giriş yani hazırlık olması için söyledi. Çünkü şu dört vasfı barındıran haberin delalet ettiği şeyi kabul etmek vaciptir. Birincisi bu haberin bir bilgiden sadır olması. Müellifin o hem kendi zatını hem de başkasını en iyi bilendir sözü buna işaret etmektedir. İkincisi doğruluk. Müellifin onun sözü daha doğru sözdür demesi buna işaret etmektedir. Üçüncüsü beyan ve fesahat. Müellif buna onun sözü daha güzeldir diyerek işaret etmektedir. Dördüncüsü, kasıt ve irade selameti. Haber verenin, haber verdiği kimselerin hidayetini doğruya ve gerçeğe ulaşmalarını murat etmesidir. Biz bakıyoruz bu dört hususta Allah Azze ve Celle'nin kelamında veya Resul'de zaten mevcuttur. Doğru mu? Bu çok önemli. Hmm. Yani mesela bunlar hep naslara bakıyorlar ya diyorlar bu naslar işte zahiri üzerine alınmaz. Bu naslar <gülüyor> tevil edilmeli. Çünkü bu nasların zahiri Hatta bazıları şöyle ifade kullanıyor. Bu nasların zahirini almak küfürdür gibi ifadeler kullanıyor. Şimdi binasının zahirini almamak için özellikle bu türlü hayati meselelerde çeşitli sebepler olması lazım. Yani mesela düşün ki karşı tarafta sana yapılan bir hitap var. Bu hitabı bu hitap bir bilgiden sadır olabilir. Değil mi? Ama bu bilgiden sadır olan bu hitap içerisinde fesahati barındırmıyorsa, belagati barındırmıyorsa doğru bir şekilde ifade edemeyebilir. Dolayısıyla ilimden sadır olduğu halde sana yanlış aktarabilir. Aktarma yeteneği olmadığı için. fesahatla ve zayıf olduğu için. Dolayısıyla ne olur? Kendi hitabında halal olur. O zaman dersin yanlış anlaşılmaya müsait diyebilirsin. Veya adam belagatı güçlüdür ama ilmi yoktur. Doğru mu? Veya belagatı güçlüdür. ilmi de vardır ama kasıt ve iradesi irade selameti yerinde değildir. E, seni e, hakka yönlendirmek istemiyordur. Adamın ilmi vardır. Belagatı da vardır. Münafıktır. Değil mi? Veya ilmi vardır belagatı vardır ee, e, ama e, bunu ifa evet belagatı vardır ama dediğim gibi e, kasıt ve irade selameti yoktur bakıyoruz Kur'an'da hepsi var Allah'ın kelamında Resulün sünnetinde hepsi var Kur'an bizi doğruya iletiyor Resul bizi doğruya iletiyor belagatta zaten e, Resulün üstüne yoktu zaten Kur'an tartışılmaz e, ve bunlarda doğruluk mevcuttu yalan olması mümkün değil Muyum? Ve bu hmm. haberlerin hepsi bilgiden sadır olmuşsa, bütün bu vasıflar tek bir yerde toplanıyorsa ve sen hala bunun zahiri alınmaz diyorsan bu büyük bir problem. Zahiri neden alınmaz? Doğru Bir ilimden gelmiyor mu? Belagatı mı eksik? Seni yanlışa mı kastetmek istiyor? Aslında üçüncüsü. Çünkü diyorlar ki bunlar ne demiş oluyor aslında? Diyorlar ki Kur'an seni aslında zahirle doğruya iletmiyor demiş oluyorlar. Doğru değil mi? Çünkü zahiri murad edilmiyor diyorlar bunların. Hmm. Diyorlar ki isim sıfatların zahiri gayru muradin, murad edilmemiştir diyorlar. Murad edilmemişse bu dört ülkünden hangisi eksik? İrade ve kasıt, beyan, fesahat bundan hepsi eksik oluyor. Beyan, fesahat bundan hepsi eksik oluyor. Fasih konuşması fasih dil eksik oluyor. Doğru değil mi? İşte eğer bir tarafta dört vasıf toplanıyorsa ve sen hala zahiri kasıt değildir diyorsan o zaman bu dördünden birisi karşı tarafın hitabında halel içindedir demen lazım karşı tarafın keramında karar vardır demen lazım. Bu da karşı tarafın keramında Allah'ın keramıdır ya da Resulün sünnetidir. Bu küfre kadar götürdü insanlara. <gülüyor> Birincisinin bilgiye dayanmanın delili Allah'ın şu ayetidir. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. İsrail 5. O kendini ve başkalarını herkesten daha iyi bilir. O seni senden daha iyi bilir. Çünkü o gelecekte senin için ne olacağını bilir. Sen yarın ne kazanacağını bilmezsin. Buradaki alemu kelimesi ismi taftildir. Evet alimeden geliyor. Âlemu burada ismi taftildir. En iyi bilen yani. İsmi taftil ne demek? En iyilik demek. Evet. Bazı alimler bu manayı vermekten kaçınmışlar ve âlemu en iyi bilen kelimesini alim, bilen diye tefsir etmişlerdir İn, inne rabbeke huve a'lemu bimen dall'an sebilihi ve huve a'lemu bil muhtedin şüphesiz rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete kavuşanları da bilendir Nahil 125 buna göre o kendi yolundan sapanları da hidayete kavuşanları da bilendir demişlerdir bu sebeple a'lemu ismi tafdildir İsmi taftil kalıbı üstün görülen ile ondan daha alt seviyede olan arasında bir ortak noktayı gerektirir ki ikisi arasında bir karşılaştırma yapılabilsin. Allah'ın nispetle bu caiz değildir. Fakat alim bilen ismi faildir. İsmi fail kalıbında karşılaştırma ve tercih anlamı yoktur. Yani bunların itirazı şu. Yani biz Allah daha iyi bilendir dediğimizde hani bir bilen daha var altta. İyi bilen daha var ama Allah daha iyidir. Sanki burada Allah'ı birisiyle kıyaslamış gibi oluyorsun. O yüzden biz Allah'a daha iyi bilen değil de bilen deriz diyorlar. İtirazları, itiraz gerekçeleri bu. <gülüyor> İbn-i ona cevap verecek. Evet. Bu sözü söyleyen kişiye biz deriz ki bu yanlıştır. Çünkü Allahu Teala kendi zatından söz ederken en iyi bilendir diyor. Yani e, İbn-i ilk cevabı ne bunlara? Allah'ın Allah kendisi <gülüyor> en iyi bilendir diyor. Dolayısıyla itirazınız geçerli değil diyor evet. Sen ise alimun bilendir diyorsun. Biz alemu en iyi bilen kelimesini alim bilen diye tefsir ettiğimiz zaman Allah'ın ilminin değerini düşürmüş oluruz. Çünkü alim bilen de eşit derecede Allah'tan başkası da ortaktır. Fakat alemu en iyi bilen kalıbı bu ilimde hiç kimsenin Allah'a eşit olmamasını gerektirir. Yani şunu demiş oluyor İbnü'l-Seym'in sen e, i̇şte biz alemu demeyelim, alim diyelim dediğin zaman aslında kendinle çelişiyorsun diyorlar. Neden? Çünkü sen Allah'a alimdir, bilendir dediğin zaman başkasına da alimdir, bilendir diyebilirsin. O zaman burada da bir eşitlik söz konusu olur. Hı -hı. Sen bir eşitlikten kaçtın, başka bir eşitliğe gittin. Halbuki Allah'a biz alemu desek diyor, en iyi bilen desek diyor, e, şu, şunu kesinlikle söylemiş oluyoruz. Ondan daha iyi bilen yoktur demiş oluyoruz diyor. O yüzden... Biz alem'i deriz. İkinci itirazı da neydi? Allah zaten kendisine alemu yani en iyi bilen demişti. İkinci itiraz da bu. Evet. Çünkü o bilenlerin hepsinden daha iyi bilendir. Şüphesiz sıfatta bu daha mükemmel ifade eden bir kalıptır. Biz ona şöyle deriz. Arap dili ismi faile nispetle vasıfta eşitliğe mani değildir. Fakat ismi taftil kalıbı delalet ettiği şeyde ortaklığa mani'dir. Yine şöyle de Yani deriz. vasıfta eşit diye şey değildir. Onda da ilim vasfı var, onda da ilim vasfı var. Ama eşit olması mümkün olmaz ismi tafdilde. Hı hı. Mesela bir bir insana alim dedi de ki bu adam alimdir, bilendir. Bu adam ise âlemdir, daha iyi bilendir dediğinde ikisi de ilim vasfına sahip olmadı eşittirler. Hı hı. Ama ilimin derecesinde bir eşitlik söz konusu değildir. değildir. O zaman o yüzden mesela bazen şey yapıyorlar. Lafızların delalet ettiği anlamları ayırıyorlar. Dörde, beşe, altı ayıranlar var. Mesela diyorlar ki birincisi işte el-esmaül-mutebayne diyorlar. El-esmaül-mutebayne. Ne demek el-esmaül-mutebayne? Farklı farklı isimler. Bunlara el-esmaül-mutebayne denir. Arapçada bazı isimler vardır ki el-elfazül-mutebayne ayrı isimler. Ki dilin çoğu böyledir zaten. Ayrıdır. Yani mesela bir sandalye ne deriz? Kürsi mesela. Arapçası. Kalem kalem. Kalemle kürsi ayrı kelimedir. Doğru mu? Mesela şimdi bu odanın içerisindeki nesnelere bakalım. Hepsinin farklı ismi var değil mi? O yüzden dilde isimlerin çoğu nedir? Mütebain babındandır. Hepsinin kendine has bir anlam vardır. Bazen müşterek anlamlıdır kelimeler. Ne gibi mesela? Ayın kelimesini düşün. Göze de ayın diyoruz. Akar suya da ayın diyorlar Araplar mesela. Türkçedeki karşılığı mesela Türkçede de mesela örnek verecek olursak yüz. yüz kelimesi. Rakam olarak yüz diyoruz. İnsan yüzü olarak yüz diyoruz. Bunlara emir, ne denir? Elfazül müş müştereke denir. Elfazül mütedade var, zıt anlamlı kelimeler. Mesela burada işte diyorsun ki akbele, tamam mı? Ee, mesela velleyle izâ asas, Allah diyor ki gece asas -as ettiği zaman. Asas -as ne demek? Hem akbele anlamı var geldiği zaman hem de gittiği zaman. Şimdi Allah geldi, gece geldiği zamana mı yemin olsun diyor, gittiği zamana mı yemin olsun diyor. Mütesir arasında tartışmalı. Kelimenin iki anlamı var. Buna da ne denir? el ı Bazı e, şeyler var, e, El-Faz-ı Mutadadiz'i tanınan kelime. Bazıları var, e, el el Bu da tek bir anlamı, e, tek bir e, kelimedir. Altında bir sürü cüzler barındırır. Mesela insan gibi. İnsan vasfına, insan olarak vasıfta da ben de aynıyım, peygamber de aynıyız, hiçbir fark yok. En kafir insanların takva insan da aynıdır İnsan olma vasfıyla. Yani insanın aslı itibariyle. Herkes bunun altında toplanır. Buna da Elfazül Mutavatiye denir. Var başka çeşitleri var. O da tek bir, mesela bazı çeşit kelimeler var. O da tek bir lafızdır. Altında yine cüzler barındırır. Farklı cüzler ama cüzlerde Elfazül Mutavatiye'deki gibi eşit olma farkı aranmaz. Mesela elfazul Mutavatiye'de biz ne dedik? Dedik ki tek bir lafızdır altında cüzler barındırır. Her cüz o, o orada eşittir. Mesela insanı düşün. İnsanın altında kaç tane cüz var insan kelimesinin? Binlerce, milyarlarca değil mi? Şimdi dünyada diyelim nüfus altı buçuk milyarsa. Altı buçuk mi? milyar insan da insan vasfı altında toplanmada eşittirler. Hiç kimsenin kimseden farkı yoktur. Ama bazı kelimeler de vardır. Bu da altında aynı. Elfazul mutavatiyelerde olduğu gibi birçok isimler barındırır. Birçok cüzler barındırır. Ama bu cüzlerde eşit olma şartı aranmaz. Mesela ne gibi? ilimi düşün. Benim de ilmin var. Senin de ilmin var ama senin ilmin benim ilminden daha üstün. Benimim de ilmin var. E, peygamberin de ilmin var. Peygamberin ilmi benim ilminden daha üstün. Ama il, ilim şimdi e, dolayısıyla kelimeler böyle çeşitli anlamlar ifade ediyorlar. Şeyhül, Şeyh İbni Hüseyin'in burada şunu söylemişti. Evet biz ilmin delalet ettiği anlama baktığımızda evet ilim vasfı altında toplanmada eşittiler. Ama biz âlemi Koyduğumuzda en iyi bilen lafını kesinlikle söylediğimizde %100 neyi ispatlamış oluyoruz? Allah'tan başka daha iyi bilen yoktur. Ama Allah'a da alim desen, başkasına da alim desen, ikisi de bilendir desen bu kelime kelime olarak tam birbirinden ayrılmıyor. Buna belki itiraz getirilebilir mi? Getirilebilir belki. Çünkü zaten nispet edildiği varlık Allah'tır. Hatırlıyor mu? O yüzden çok problem yok yani. Evet. Yine şöyle deriz. Karşılaştırma yaparken... İsmi taftir kalıbını kullanmak adına e en iyi bilen dememizde bir sakınca yoktur. Üstün olmayanın bu manadan yoksun olması söz konusu olsa bile bu kalıp kullanılabilir. Nitekim allah Allahu Teala Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustakarran ve ahsenu makile O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yer daha güzeldir. İbni Hüseyin'in bu burada ince bir noktaya değiniyor. Şimdi karşı taraf nasıl itiraz etmişti? Demişti ki sen Allah'a alemu dediğinde Allah'a en iyi bilendir dediğinde başkası da aslında çok iyi biliyor demek. Ama sen Allah en iyi biler bilir dediğin zaman Allah'ı o yarış üzerinde üstün tuttun. Hani sanki Allah başkasından daha iyi bilir dediğinde sanki Allah'a birisiyle tabir sahipse yarışa tutturmuş gibi oluyorsun. Hani karşı taraf zaten Allah'a uzaktan yakından yaklaşamaz ki ilimde sen Allah daha iyidir diyesin. İtirazları o. Anladık mı bu ince hı hı. noktayı? Hani düşün Osman abi, mesela ben e, yani o kadar cahilim ki hiçbir şey bilmiyorum. Mesela fen, fen biliminde mesela hiçbir şey bilmiyorum. Yeryüzünde yaşayan en büyük profesörü getiriyorlar. Diyorlar ki bu profesör senden daha iyi biliyor diyorlar. Aslında o profesöre sanki bir tan ta olmuş gibi oluyor değil mi? Evet, Profesörü evet. sen nasıl benimle kıyaslıyorsun? İtirazları bu. Yani biz Allah'a en iyi bilir nasıl diyebiliriz ki sanki ona uzaktan yakından yaklaşan biri mi var ki biz Allah'a daha iyi bilirim diyor. İbn-i Hüseyin diyor ki hayır bu itiraz geçerli olmaz. Neden? Çünkü bazen Allah Azze ve Celle bir şeye daha hayırlı demiştir. O kıyasladığı şeyin hiç hayrı olmadığı halde. Mesela Allah Azze ve Celle bu ayeti delil getiriyor. O gün cennetliklerin kalacağı yer daha hayırlıdır. Neyden? Cehennemden. Cehennemde hayır var mı? Yok. Bak cehennem burada neyle kıyaslandı? Onu söylemek istiyor. Neyle kıyaslandı? Cennet cehennemle gibi görülüyor değil mi? Diyor ki o gün cehennem cennetten şey, cennet her şeyden mekan olarak daha hayırlıdır. Yani ne olmuş oluyor sanki? Cennet de hayırlıdır ama cehennem ondan daha hayırlıdır diyebilir miyiz? diyemeyiz. Ha, diyemeyeceğimize göre demek ki bir şey bir şeyden daha hayırlıdır dediğinde o alt derecede iyi bir vasıf olduğunu göstermiyor. O yüzden biz Allah e, kullardan daha çok bilir dediğimizde hani kullarda sanki Allah'a yaklaşmıştır izlenim kesinlikle uyanmaz. Delil bu ayet. Allah diyor ki o gün cennetlikler mekan olarak cehennemliklerden daha hayırlıdır. E cehennemde hayır var mı? Yok. Demek ki cennet cehennemden daha hayırlıdır. Yani ismi taftili kullandığında o ismi tafdilin daha alt derecesinde olan da illa çok büyük bir hayır olması anlamını gerektirmiyor. Tamam? Evet. Cennetlik olmayanların kesinlikle bunda bir nasibi olmamasına rağmen is, ismi tafdil kalıba getirilmiştir. Rakiple mücadele ederken, tartışırken cennetlik ol olanların mı, olmayanların Cennetlik öyle mi okudu? Cennetlik ha, olmayanlar. Yani cehennemliklerin hı hı. nasibi var mı bu kaldıkları yerde hayırlıdır diye. Hı hı. Yok ama yine bak diyor ki cennet cehennemden daha hayırlıdır demiş oluyor aslında bu hı hı. ayet diye. Hı hı. Yani bu cehennemde hayır olduğunu göstermez. Hı hı. İlla dahalık ismi tafdil, ismi mefdulun yani tafdilin altında kalanın ne? E, e, kıyaslanmış olmuyor. Hı hı. Evet. Rakiple mücadele ederken tartışırken de Bunda hiçbir nasibi olmasa bile ismi taftir kalıbını kullanmak lugaten mümkündür. Yani sanki şu, şuna şunu demiş oluyoruz. Yani adam koşmayı bilmiyor. Ben diyorum ki ben senden daha iyi koşabiliyorum demen caizdir demiş oluyor. Aslında ona çıkıyor kapı. Tamam mı? Hı -hı. Onda hiç koşma vasfı olmasa da. Zaten şöyle bir itiraz getirebilir. Demeklerden en önemli işte. Heh. Fen, fen şeyleri o zaman karşılaştırabiliyorsun. Evet. Yani karşılaştırabiliyorsun yani. Hı -hı. Diyor ki bu karşılaştırmada bir sınır yok. Düşün bir adamın iki bacağı yok. Ben ona diyorum ki ben senden daha iyi koşabilirim. Bu ona illa koşma vasını verdim anlamına gelmiyor demiş oluyor İbnü Hüseyn'in. Delil işte az önceki cennet ayeti. Cennetlikler o gün daha hayırlı yerdedir. Kime göre? Cennetliklere göre. Ama bu cennette de hayır olduğu anlamına gelmez. Başka bir ayet şimdi örnek verecek. Allahu hayrun emma Allah mı daha iyi yani, yoksa ortak koştukları mı? var? Yani, evet. mı? Allah mı daha hayır yani sanki ortak koştuklarında da hayır var da evet, Allah anlamına gelmiyor. Evet, evet bu delillerle çürütmüş oluyordu Sımin onların söylediklerini. Evet. Malumdur ki onların ortak koşukları şeylerde hiçbir hayır yoktur. Yusuf Aleyhisselam da şöyle demişti: e Erbabun mutaffrikoun hayrun emillahul wahidukahar <gülüyor> ayrı ayrı birçok Rabbi daha hayırlı yoksa her şeye hakim. Ve galip olan tek bir Allah mı? Şimdi ne demiş? Ne diyeceğiz yapı olarak? Tek bir Allah daha hayırlı. Yani ebürleri de hayırlı ama ha, ha. Allah daha hayırlıdır demiş olmuyoruz böyle Evet. Dediğimiz. evet. Ne güzel örnekler. Evet. Rablerin çok olmasında hiçbir hayır yoktur. Evet. Özet olarak şöyle deriz. Allah'ın kitabında geçen alemu ile bu kelimenin gerçek manası kastedilmiştir. Evet. Bu kelimeyi alimun diye tefsir edenler hem mana yönünden hem de Arap dili yönünden yanılmışlardır. Yani daha iyi bilir bilir diye tefsir etmekte yanılmışlardır. Hı hı. Daha iyi bilir demekte de Allah kullardan, herkesten daha iyi bilir demekte de hiçbir sakınca yoktur. Bu diğerlerinin Allah'a yaklaştığı anlamına gelmez diyor. Evet. İkinci vasfın doğruluğun delili Yüce Allah'ın Allah'tan doğru sözlü kim olabilir? Ayetidir. Yani ondan daha doğru kimse yoktur. Doğruluk, söylenen sözün gerçekle örtüşmesidir. Allah'ın kelamının gerçekle örtüştüğü kadar gerçekle örtüşen başka hiçbir söz yoktur. Allah'ın haber verdiği her şey doğrudur. Hatta bütün sözlerden daha doğrudur. Üçüncü vasfın, açıklık ve fesahatin delili Yüce Allah'ın Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir ayetidir. Onun sözünün güzelliği lafız ve mana güzelliğini ihtiva eder. Dördüncü vasfın neden onun, bir daha onun nedeni bütün? Onun sözünün güzelliği lafız ve mana evet. güzelliğini onun ihtiva eder. Onun sözünün güzelliği lafız ve mana güzelliğini ifade eder. Neden onun kullanmış? Allah Azze ve Celle Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır dediğinde. Lafız olarak mı kastediyor, mana olarak mı? Umum. Hem evet. lafızı kastediyor. O yüzden Kur'an'ın lafzında bile hiç anlamadığı halde evet. adam mest oluyor değil mi? Hı hı. Hayran alıyor yani evet. Kur'an duyduğunda. O güzel akışı, o belagatı. Bu laf sende güzel olduğunu gösterir. manan de güzel olduğunu gösterir bu ayet. Çünkü umum olarak hissetmiş. Evet. Dördüncü vasfın kasıt ve irade selametinin delili Yüce Allah'ın şu ayetleridir. Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Nisa 176 Başka bir ayet-i kerimede Allah sizlere bildirmediklerinizi bildirmek sizden öncekilerin yollarını size göstermek ve tövbenizi kabul etmek istiyor. Nisa 26 Allah'ın kelamında haberin kabulünü gerektiren bu dört vasıf birleşmiştir. Hal böyle olunca onun kelamını olduğu gibi kabul etmemiz ve delalet ettiği manalarda hiçbir şüpheye düşmememiz gerekir. Çünkü Allahu Teala bu kelamı insanları şaşırtmak için söylememiştir. Bak bir kelimeyi tevil etme ihtiyacı duyman için bu doğru bir bilgiden değildir. Şüphesi olması lazım sende. O Hı. zaman dersin tam tamam tevil edebilirsin. Belki bu doğru değildir. Ben bunu tevil edeyim. Veya do doğru olmaması lazım. Bizzat sözün kendisi. İki, Sözün kendisi doğrudur ama doğru ifade edilememiştir. O yüzden tevhile etme ihtiyacı duyuyorsundur. Veya karşı tarafın kastı kötüdür. O yüzden sana e, doğruyu batılla suslayabilir. E bütün bunların hepsinden halidir Kur'an. Yani doğru olmamaktan halidir. Fesahat, beyan ve fesahatının bozuk olmasından halidir. Kasıt ve iradesinin sahih olmamasından, doğru olmamasından halidir. O zaman tevhile hiçbir kapı kalmıyor. Evet. Çünkü Allahü Teala bu kelamı insanları şaşırtmak için söylememiştir. Bilakis onlara gerçeği beyan etmek ve hidayete sevk etmek için söylemiştir. Ya sen Allah'a elim var dediği zaman sen kudret eldir dediğinde Allah seni şaşırtmak mı istedi? Veya be, be, beyanı zayıftı da kudret mi diyemedi? Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Veya e, kasıt kastı iyi değildi de seni saptırmak mı istedi? Veya bu e, ilimden değil de cehaletten mi sadır olduğu bu sözler haşa değil mi? bunlar hiçbirisi olmadığına göre e, bunu aslı itibariyle almak gerekir evet. Allah'ın kelamı ya kendisi hakkında ya da başkası hakkındadır bu kelam söyleyenlerin en bilgilisinden sadır olmuştur evet. o kelama o kelama doğruya ters bir şeyin arız olması mümkün değildir onun kelamının anlaşılmaz ve fasih olmaması mümkün değildir. İnsanlar ve cinler Allah'ın kelamının benzerini getirmek için birleşseler bile buna güçleri yetmez. Bir kelamda bu dört vasıf birleştiği zaman, evet, bir kelamda bu dört vasıf birleştiği zaman muhatabın o kelamın delalet ettiği manayı kabul etmesi gerekir. Çok önemli bir husus evet bunun bir örneği Allahü Teala'nın iblise hitaben söylediği şu sözdür ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir Sat suresi 75 bu sözü söyleyen bu ayette Allah'ın dilediği şeyi yaratacağı iki elinin olduğunu haber vermektedir bu sebeple bizim de onun İki elinin olduğunu kabul etmemiz gerekir. Çünkü Allah'ın kelamı ilimden ve doğruluktan kaynaklanır. Onun kelamı en güzel, en fasih ve en açık kelamdır. Onun iki elinin olmamasına rağmen insanların buna inanmalarını istemesi mümkün değildir. Eğer gerçekten böyle olsaydı bu Kur'an-ı Kerim'in insanları saptırdığı ve Allah'ın kendini nitelemediği bir sıfatla vasfettiği anlamına gelirdi. Bu ise mümkün değildir. Dolayısıyla Allah'ın iki elinin olduğuna ve Adem'i onlarla yarattığına inanman gerekir. İki elle kastedilen nimet ve kudrettir dersen şöyle deriz. Kastedilenin bu olması mümkün değildir. Ancak Rabbine karşı cüretkar olduğun ve onun kelamını belirttiğimiz dört vasfın zıttıyla vasıflandırdığın zaman böyle bir iddiada bulunabilirsin. allah Teala iki elimle dediği zaman kendisinin iki elinin olduğunu biliyor muydu dediğimiz zaman evet biliyordu diyecek. O bu sözünde sadık mıdır deriz. Kesinlikle sadıktır diyecek. Bilmiyordu veya sadık değildi diyemez. İki elden başkasının güçsüzlük ve acizlik olduğunu kastederek iki eliyle diye ifade etmiştir de diyemez. Onları şaşırtmak için insanların zatında olmayan sıfatlara inanmalarını istemiştir de diyemez. O zaman şöyle deriz. O halde Allah'ın iki elinin varlığını kabul etmekten seni engelleyen şey nedir? Rabbine istihbar et, tövbe et ve de ki ben Allah'ın kendi zatı hakkında verdiği haberlere iman ettim. Çünkü o hem kendi zatını da başkasını da daha iyi bilir. O en doğru sözlüdür. Başkasından daha güzel sözlüdür. Ve iradesi de başkasından daha tamdır. Bu sebeple müellif bu üç vasfı zikretti. Biz de buna bir dördüncüsünü ilave ettik. O da insanlara beyan etme ve hidayet etme iradesidir. Çünkü Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah sizlere bilmediklerinizi bildirmek, sizden öncekilerin yollarını size göstermek ve tövbenizi kabul etmek istiyor. Nisa 26. Allahu Teala'nın kelamı ile kendi nefsinden haber verdiği şeylerin hükmü budur mesela bazı sahabelere bakalım. Bu dört vasıf var mı onda? İlimden gelmiş. ilim var, fesahat var, güven var, irade var. Doğru mu sahabelerde? Buna rağmen sahabelerden hata yapan olmamış mı? Olmuştur. Olmuş. Peki nasıl bağdaştıracağız bu dört hususun karşı tarafta bulunmasıyla birlikte hata etmesini? Diyeceğiz ki çok basit. Bu dört husus mutlak değil insanlarda. Hı hı. Ne kadar da ilim olursa olsun ilmi mutlak değil, kasırdır. Evet. Ne kadar iradesi tam olursa olsun bu mutlak bir e, irade değildir değil mi? Ne kadar samimi doğruluk olursa bunda mutlak yoktur. halal girebilir ama Allah'ta böyle bir şey yok. Allah'ın Resulüne vahiyinde sünnet yoluyla böyle bir şey yok. O zaman bunlar mutlak haktır. Hata arıza olmak. Bu dört basıp karşı tarafta bulunsa bile bunlar mutlak anlamda bulunmadığı için karşı taraf hata edebilir. Mesela i̇bn Teymi hakkı anlatmak istiyor. Biz biliyoruz ki bu, bu ilimden kaynaklanıyor. Doğru mu? Selameti de yani kastı değil Sahih i̇bn Teymi'nin. Belagatı da zaten uzman ama bunlar hepsi mutlak anlamda mı? Tam mı? Eksiksiz mi? Yok. Bu, bu Sadece Allah Azze ve Celle'i vardır ve Allah Azze ve Celle'nin Resulüne vardır. Dolayısıyla insanda dört bu husus bulunsa bile hata etme imkanı mevcut. Evet. <gülüyor> Allahu u Teala'nın kelamı ile kendi nefsinden haber verdiği şeylerin hükmü budur. Zira onun kelamı olması gereken dört vasfı taşımaktadır. <gülüyor> Peygamberlerin haber verdikleri şeylere gelince... İbn Taymiye diyor ki evet. Şeyhul İslam İbn rahim Allah diyor ki "Summa rusuluhu sadiqun mastukun bi khilaf allazina yekulun alayhi ma la ya'lemun." Öte yandan Allah'ın resulleri de onun hakkında bilmedikleri şeyleri söyleyenlerin aksine hem doğru sözlüdürler hem de doğrulukları tasdik edilmiş olanlardır. öte yandan şeyhli eee Allame diyor ki öte yandan Allah'ın Allah resulleri de hem doğru sözlüdürler hem de doğrulukları tasdik edilmiş olanlardır. E sözüne sözüyle alakalı olarak doğru sözlü diye tercüme edilen sadık gerçeğe uygun haberleri veren kimsedir. Bütün peygamberler haber verdikleri şeylerde doğruyu söyleyen kimselerdir. Fakat bu sözlerin Resullerden sağlam senetlerle Nakledilmiş olması gerekir Mesela Yahudiler Musa şöyle şöyle söyledi Dediği zaman bu sözü Musa aleyhisselamdan Sahip bir senetle nakledildiğini Bilmedikçe kabul etmeyiz Hristiyanlar İsa şöyle şöyle söyledi Dediği zaman bu sözü İsa aleyhisselamdan Sahip bir senetle nakledildiğini bilmedikçe Kabul etmeyiz Bir kimsenin Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle şöyle söyledi dediği sözü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sahip bir senede nakledildiğini bilmedikçe kabul etmeyiz. Onun peygamberleri söyledikleri şeylerde doğruları söylerler. Onlar Allah hakkında ve Allah'ın yarattığı varlıklar hakkında verdikleri bütün haberlerde Doğruyu söylerler. Hiçbir zaman yalan söylemezler. Bu sebeple alimler peygamberlerin yalandan korunduklarında icma etmişlerdir. Masdukun veya Musaddikun Musaddikun. El yazmalarında iki farklı şekilde yazılmıştır. El yazmalarından kasıt bu mahtutatlar var ya biliyorsun alim mesela bir hı hı. kitap yazıyor. O kitap talebeler tarafından Elle çoğaltılabiliyor. Bazıları da hatası olabiliyor. Harekelendirenler de bir kelime, bir kelime bir tanesinde varken diğerinde olmayabiliyor. Buna çok önemli değil. Evet. Masdukun diye yazan el yazmasına göre bu kelimenin manası şudur. Kendilerine vahyedilen şeyler doğrudur. Masdukun kendisine doğru haber verilen kimse demektir. Es-sadikun, sadık ise doğruyu getiren, doğru haber veren kimsedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hureyre'ye söylediği şey bu manaya gelir. Şeytan Ebu Hureyre'ye sen ayetel kürsüyü okuduğun zaman Allah'ın gönderdiği bir koruyucu sabaha kadar senden ayrılmaz ve şeytan sana yaklaşamaz dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle demişti. O çok yalancı olduğu halde sana doğruyu söylemiş. Yani çok yalancı olan şeytan sana doğru bir haber vermiş. Peygamberler doğruyu haber veren kimselerdir. Hadis bu halde evet. Onlara vahyedilen şeylerin hepsi doğrudur. Onları elçi olarak görevlendiren zat onlara yalan söylemez. Peygamberlere elçi olarak gönderilen Cebrail de onlara yalan söylemez. Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Elbette ki bu Kur'an saygın elçinin Cebrail'in getirdiği bir sözdür. O Cebrail ki pek güçlüdür ve arşın sahibinin yanında yüksek ve saygın bir yere sahiptir. Orada sözü dinlenen kendisine güvenilendir. Tekbir suresi 19-21 El-Musaddakun evet. Musaddakun Musaddakun Yazan el yazmasına göre bu söz ümmetlerinin o peygamberleri tasdik etmeleri, doğrulamaları gerekir anlamındadır. Yani velhasıl ikisi de sabit Aleyhissalatu vesselam için hem doğru sözdedir hem de sözü doğrulanmıştır evet. Buna göre husat bekun kelimesi onların şer'en tasdik edilmeleri gerekir anlamına gelir. Kim peygamberleri yalanlarsa veya onları yalancılıkla itham ederse kafirdir. Musaddekum kelimesine bir başka şekilde şöyle bir mana vermek de caizdir. Onlar Allah tarafından tasdik edilen kimselerdir. Malumdur ki Allahu Teala peygamberleri tasdik etmiştir. Sözüyle tasdik etmiştir. Fiiliyle tasdik etmiştir. Allah'ın sözle tasdikine örnek olarak peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için söylediği şu sözleri zikredilebilir. Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Nisa 166. Başka bir ayet-i kerimede Allah senin kendisinin peygamberi olduğunu bilir. Münafikun 1. Bu Allah'ın peygamberini sözle tasdikidir. Allah'ın peygamberini fiili olarak tasdikine gelince bu Allah'ın onu başarılı kılması ve ayetlerin açıklanmasıdır. Peygamber gelir. İnsanları İslam'a davet eder. Bunu kabul etmezlerse, etmezlerse onları cizye ile yükümlü kılar. Cizye'yi de vermezlerse onların canlarını, kadınlarını ve mallarını almayı mübah kılar. Allah Teala ona güç verip kadir kılar. Yeryüzünün kapılarını ona açar. Nihayet onun mesajı yeryüzünün doğularına ve batılarına kadar ulaşır. Bu Allah'ın onu fiiliyle tasdik etmesidir. İster şer'i ayetler olsun isterse kevni ayetler olsun Allah'ın bir takım ayetleri onun eliyle uygulaması da fiili bir tasdikidir. Şer'i ayetler mesela peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirmediği şeyler sorulduğunda bunun cevabını Allahu Teala ayetlerle bildirirdi. Bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Sana ruh hakkında soru sorarlar de ki ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. İsra 85. Dipnot okuyayım mı? Bukhari. Bukhari. O halde bu efendim, Bukhari şeyh Buhari şöyle rivayet etmiştir. Okuyalım. Hıh. Evet. şöyle rivayet edilmiştir. Bir defasında Esra sallallahu aleyhi ve bir ekinlikte birlikte bulunuyordum. Kendisi bir hurma dalına dayanmıştı. Bu esnada Yahudiler yanımızdan geçtiler ve birbirlerine dediler ki şu adama ruh hakkında sorun. Bir kısmı dedi ki sizi onu sormaya sorun sormaya sevgeden eden şey nedir? Bazıları da dedi, dedi ki o sizin karşınıza hoşlanmadığınız bir şeyle çıkmıyor ki. Fakat yine de sorun dediler ve ona ruhtan sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Onlara hiçbir cevap vermedi. Ben kendisine vahi geleceğini anladım. Yerimde durdum bekledim. Vahi inince şöyle buyurdu. Sana ruh hakkına soru sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. O halde bu onun bir peygamber olduğunun tasdikidir. Eğer peygamber olmasaydı Allah ona cevap vermezdi. Başka bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Sana haram ayı onda savaş yapmayı soruyorlar. De ki haram ayda savaş yapmak büyük bir günahtır. Fakat Allah'a inkar edip insanları Allah yolundan ve mescidi haramdan alıkoymak ve halkını oradan sürüp çıkarmak Allah katında daha büyük bir günahtır. Bakara 217 Cevap De ki haram ayda savaş yapmak büyük bir günahtır. Bu Allah tarafından yapılan bir tasdiktir. Kevni ayetlerle tasdik etmesi ise çok açıktır. İster bir sebebe bağlı olsun isterse bir sebebe bağlı olmasın. Allah'ın peygamberini teyit edip desteklediği kevni ayetler ne kadar da çoktur. Bunların siyer kitaplarına yazılı olduğu bilinmektedir. Musad dekun Kun kelimesinden biz peygamberlerin Allah tarafından kevni ve şer'i ayetlerle tasdik edildiklerini anlamış bulunmaktayız. Halk tarafından da tasdik edilmişlerdir. Yani tasdik edilmeleri gerekir. Biz bunu peygamberleri tasdikin şeran gerekliliğine yorumladık. Çünkü insanlardan bazıları onları tasdik etmiş, bazıları tasdik etmemiştir. Fakat tasdik etmek vaciptir. Onun hakkında bilmedikleri şeyleri söyleyenlerin aksine sözüne gelince bunlar yalan söyleyenler veya sapıtanlardır. Çünkü onlar bilmedikleri şeyi söylediler. Sanki müellif tahrifçilere İşaret eder gibidir. Çünkü tahrifçiler Allah hakkında bilmedikleri şeyi iki yönden söylediler. Onlar Allah bunu kastetmedi şunu kastetti dediler. Nefi ve ispatta yani red ve kabulde bilmedikleri şeyi söylediler. Mesela Allah yüz ile gerçek yüzü kastetmedi dediler. Burada bilmedikleri bir şeyi Allah'tan nef ettiler. Sonra yüz ile kastedilen sevaptır dediler ve bilmedikleri bir şeyi Allah'a isnat ettiler. Allah hakkında bilmedikleri şeyleri söyleyen kimseler sadık da, mastuk da, musadekle de değildirler. Bilekiz şeytanın onlara vahyettiği şeyler sebebiyle onların yalancı ve yalanlayıcı oldukları dedilerle kanıtlanmıştır. Şeyul İslam İbn-i Teymiye Allah, bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bir ayeti kerime zikrediyor. Diyor ki Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin İzzet sahibi olan Rabbin onların tüm yakıştırmalarından uzaktır. Peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Safa suresi 180, 182. Allame İbn-i Rahimullah diyor ki Bundan dolayı yani kendi sözünün ve peygamberlerin sözünün mükemmelliği sebebiyle Subhane Rabbike tesbihinin manası yukarıda geçti. Tesbih Allah'ı ona uygun olmayan şeylerden tenzih etmektir. Rabbike senin Rabbin burada rububiyeti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme izafe etti. Bu yaratanın yaratılana izafeci türünden özel bir rububiyettir. Çünkü neden? Senin Rabbin diyor bu özel bir rububiyet. Neden? Çünkü Firavun'un da Rabbidir. Hı hı. Ama özellikle senin Rabbin demek ona özel bir ne? Değer verme anlamda senin Rabbin bizzat seni muhatap oluyor senin Rabbin. Burada ne var? Burada özel bir rububiyet söz konusu. Evet. Rabbil İzzeti. İzzet sahibi. Bu mevsufun sıfata izafesi cinsindendir. Yani Ma burada sıfat, burada şimdi ilkinde senin Rabbin dediğinde sen Rabbinden bir parça değilsin doğru mu? Hı hı. Ama izzetin Rabbi, izzet Rabb içindir. Doğru mu? Onun sıfatındandır. İlkinde yaratılan Allah'a izafe edilmiş. ikincisi Allah'ın sıfatı Allah'a izafe edilmiş. Hı hı. Evet. Malumdur ki sahip olunan her şey mahluktur. Burada kudretin sahibi denildi. Allah'ın izzeti mahluk değildir. Çünkü bu Allah'ın sıfatlarındandır. Bu sebeple şöyle deriz. Bu mevsufun sıfata izafesi türünden bir izafettir. Bak şimdi Türkçe mantıkla düşün şunu söylemek istiyor Bu Hüseyin Rahimullah. Allah Kur'an'da Allah'ın eli diyor mu? Allah'ın eli. eli. Bu nedir? İsim tamlaması Hı. doğru mu? Şimdi isim tamlamasındaki bu el. El burada isim tamlaması olarak Allah'a izafe edilmiş. Yaratılmış mı bu el? yaratılmamış çünkü neden Allah'ın sıfatı? Şimdi ben şimdi başka bir isim tamlamasıyla Allah'a bir şey izafe edeceğim, yaratılmış olduğunu ispatlayacağım ayetten mesela. Deril diyor ki Naqatullah Allah'ın devesi. Hı hı. Bu da isim tamlamasıdır. Yaratılmış mıdır? Deve yaratılmıştır. Hı hı. Dolayısıyla Allah'a izafe iki türlüdür. Bir yaratılanın yaratana izafesi, tamam? Yani burada aynı diyor ya e, yaratanın yaratılana izafesi, yaratanın yaratılanı izafesi. Bir de ne var? Sıfatın mevsufa izafesi. Burada sıfat ney? El. Mevsuf kim? Burada Allah. Dolayısıyla her isim tamlaması mutlaka yaratılmıştır diyemeyiz veya yaratılmamıştır diyemeyiz. Eğer bu isim tamlaması sıfatın mevsufa izafesi türündense bu yaratılmamıştır. Tamam. Yaratının, yaratanın yaratılanı izafet türünden ise bu nedir? Yaratılmıştır. Bir insan dese ki Allah'ın eli, Allah'ın kelamı yaratılmıştır, mahluktur. Bir insan gelip şimdi sana öyle der. Mesela Mutesileler öyle değil mi? Allah'ın kelamı mahluktur diyorlar. Biz diyoruz ki ya Allah'ın kelamı diyor. Nasıl Allah'ın kelamı mahluk olur? Bak Allah'ın kendi kelamıymış. O da diyor ki bu da Allah'ın devesi. Ona da mahluk diyorsunuz diyorlar. Siz şimdi Allah'ın kelamına mahluk ve biz Allah'ın kelamına mahluk dediğimizde isim tamlaması haline, mahluk dediğimizde Allah'ın kelamına bir sorun olmuyor da siz niye Allah'ın devesine makluk dediğinizde bir sorun oluyor. Neden Allah'ın kelamı sıfat diyorsunuz da Allah'ın devesine sıfat demiyorsunuz? O zaman ya Allah'ın e, devesine de sıfat deyin o zaman kabul edelim Allah'ın kelamına sıfat dediğinizi. Ya da Allah'ın sıfatına da Allah'ın devesine sıfat demiyorsanız kelamına da sıfat demeyin ki samimiyetinizi anlayalım diyorlar. Biz diyoruz ki bu cahilikten kaynaklanıyor. İlki yaratılanın yaratana şey e, yaratanın yaratılana İzafesidir. İkincisi e, mefsufun sıfata izafesidir. Böyle bakarız olaya. Ama tabi burada e, problem sadece bu cümleyle çözülmüyor. Çünkü o sana diyecek ki sen onun kelamın yaratılmamış olduğunu ispatla ki ben sana diyelim bu sıfatın mefsufla ilişkisidir. Sen da onu ispatlayamadın derse biz deriz ki izafede asıl olan nedir? Mana olarak izafede asıl olan nedir? Ondan bir parça yani ondan olmasıdır. Mefsufa ait olmasıdır. Doğru. Ama biz deveyi onların icmasıyla da bizim icmamızla da biliyoruz. Allah'ın evi, Allah'ın devesi, Allah'ın sıfatı değildir yani. Tamam. O yüzden onlar delile muhtaç. Biz değiliz. Yani. Onlar Allah'ın kelamından maksat. Allah'ın kelamından maksat. Buradaki kelamın yaratılmış olduğunu kastediyorlarsa onlar delil getirirler. Deve, devenin yaratılmış buna delil getirmemize bizim ihtiyacımız yok. Allah'ın devesi, Allah'ın e, mahlukatı, Allah'ın e, evi. Bu, burada bizim bir delille ihtiyacımız yok. Onlar Allah'ın kelamına mahluk diyorsa onların delili getirmeye ihtiyacı var. Olaya tersten baktıkları için bu vehme düşüyorlar. Evet. Onu anlatmak istiyor. Şimdi okuyalım İzzet sahibi oradan alalım Rabbil İzzet'i. Buna göre Rabbil İzzeti izzet sahibi demektir. Nitekim ev sahibi anlamında Rabbud Dar denir. Evet. Ev sahibi Amma yasifun onların yakıştırmalarından uzaktır. Müellifin ileride zikredeceği gibi manası müşriklerin yakıştırmalarından uzaktır demektir. Gönderilenlere selam olsun. Yani peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. olsun. Allahu Teala Kendini tenzih ettikten sonra kendi zatına hamd etti. Çünkü hamdde sıfatların kemali vardır. Tesbitte ise onu ayıp ve kusurlardan tenzih vardır. Allah hem subhane dedi hem de elhamdü. Değil mi? Elh kullandı. Yani ne dedi Allah? Subhane rabbike rabbil izzeti emma yasıfun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hem tesbihi kullandı hem hamdi Burada çok ince bir belagat var. Şimdi subhanet, subhanet tesbihten geliyor. Hı hı. Tesbihte ne demek? Tenzih. Tenzihte ne var? Allah azze ve celle kendini mutlak anlamda tenzih ediyor. Neyden? Eksik sıfatlardan tenzih ediyor. Hamdde ise tabir sayı zıtlı zıttı söz konusu. Hı hı. Kemal sıfatları ne yapıyor? Ters kon söz konusu. Evet. Kemal sıfatları ne yapıyor? Kendine izafe ediyor. Hı hı. Hamdde ne var? Kemal sıfatların Allah'a izafesi var. Hı hı. Subhanede tesbihte ne var? noksan sıfatların Allah'tan evet. nefi var. Evet. Yani tek bir siyah da hem bütün eksik sıfatları tenzih etmiş oluyor kendini. Eksik sıfatları tenzih etmiş oluyor kendini. Hem de bütün kemal sıfatları izafe etmiş oluyor. Evet. Alemin Rabbi Allah'a hamdolsun. Allahu Teala kendini tenzih ettikten sonra kendi zatını hamd etti. Çünkü hamdde sıfatların kemali vardır. Evet. Tespitte ise onu ayıp ve kusurlardan tenzih vardır. Allah Teala bu ayette hem tesbih ile kendisini ayıplardan tenzih etmiş hem de hamd ile kemali ispat etmiştir. Mencemuzu burada bırakalım yoksa tamam bitmez. Ee, yeni bir sözüne geçmeyelim İbn Teymiyye'nin. Allahu alemsallahu aleyhi ve sellem Muhammed.